Elhamdülillâh lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehsezîhele Allah ve mâ tevfîqi ve acsâmin illâ billâh ve qâd câet rüsûl-ü muhammed Allah'ım salli aleyhi ve sellem tabib-i muhammed Allah'ım salli aleyhi ve sellem sallu muhammed Allah'ım salli aleyhi ve sellem eûzü أَمْ يَعُودُ بِكُمُ النَّاسُ جَاءَتْ شِيَاطِينُ وَأَعُودُ بِكُم رَبِّي يَحْطُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاعْلِلِ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِم سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ رَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ Daimu tebezan. Evet kıyamet kopmadan evvel başımıza gelecekler ve şu anda yaşadığımız hadiselerle ilgili son başlara yanaştık artık. Fakat önemli hadis-i şerifler var, toplayıcı cemiyetli hadis-i şerifler var. Birçok rivayetleri birleştiren onlar okuyacağız. Ebu Hurayra radıyallahu teala anh'tan Ebu Nuaym rivajiyor Yu sikuella tejidu buyutan tukinnukum tuhlikuha ravajifu ve la fi Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah ne buyurduysa doğru buyurdu. Hiç yanlış yok. Allah'ımızdan vahiy alıyor ve bize bildiriyor biz bu hadis şeriflere böylece iman ediyoruz. Şimdi hadis şeriflere çok itiraz ediliyor. hadis şeriflere insanların kafasına kalbine şüphe sokmak isteyenler uğraşıyor. Vahabiler bunların uzantıları bizim aramıza kadarsızmışlar. Hoca kılığında efendim insanlara konuşmalar yapıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Hadis-i şeriflere itikadımızı Rabbimiz gün, gün müdahale etsin. Hadis-i şerifleri hafife almaktan Allah bizi muhafaza etsin. Bak onun için hadis-i şerif de ne buyuruyor? Lâ yebdu ve hastalığı, alaca hastalığı ancak çarşamba günleri zuhur eder. Bu hadis İbn Mace'dendir. Allah Teala ibreselema belaları ne gün verdi? Çarşamba günü verdi. Bu hadis-i şerif İbn Mace'dendir. Onun için tırnak kesilmek nehyediliyor, kan aldırmak nehyediliyor çarşamba günde. Ulema'dan birisi ne yaptı? Bu hadis sahip değil diyerekten de tırnağını kesti. Bu sefer alacı hastası oldu. Bütün derileri rengarenk oldu. Çok üzüldü. Rüyada Resulullah'ı gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kim anlatıyor? Oho! feyyuz Kadir kitabında İmam Münavi anlatıyor. Kümüşhane ve Hazretleri Levami Olu anlatıyor. Benim gördüğüm yerler, ruhlu bir anda daha çok, kaynaklar çok. Biri bu Ebu Cafer'in Nisabuli'dir bu, başına gelen zat. Başka rivadelerde de e, ismi verilmiyor. Efendim, büyük bir alim zat, fakat hadisi e, sahih bulmadığından avele etmediğinden başına bu musibet geliyor. O zaman Resulullah'ı görünce sallallahu aleyhi ve sellem merrâni <gülüyor> hak beni rüyada gören hakkı görmüştür.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 Sadece hadis olarak işitmen yetmez miydi? Bunlar çok önemli meselelerdir. Bu zamanda hocalar, hocalar bocalar, hocalar arasında da bocalar. Ya sizi de saptırabilirler. Siz de kimi dinleyeceğinize şaşırabilirsiniz. O öyle diyor, bu böyle diyor, ne yapacağız dersiniz? Allah size hakkı işittirsin. Sözü işittirsin, en güzeline uydursun. اَلَّذ۪ينَ اتَّمِعُونَ الْقَوْلِ فَا اتَّمِعُونَ اَحْسَنَةً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 okuduğumuz hadis-i şerifler kıyamet alametleri ile ilgili hem de üç bahisten üç türlü alametten hangisini okuyoruz? Şu anda içinde bulunduğumuz, yaşadığımız alametleri okuyoruz. aylar evvel denk bir ne fazla oldu. Geçmiş alametleri okuduk. Onların hepsi de Resullahlar sallallahu aleyhi ve sellem sonraydı. Hiçbiri onun zamanda olan şeyler değil.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 Hangi hadis kitaplardan okuyoruz tabii ki. Burada size rivayet ediyorken söylüyorum padişahlığın içerisinde bu gariheden olur, Müslümden olur, Tirmizi'den olur, ne olur, macereden olur, olur ama sizin duyduğunuz kaynaklardan da olur. Onlar da muhteber kaynaklardır. E şimdi Ebu i̇şte şimdi bu nüham diyoruz. İçine evliya diyor onun 10 on ciltlik kitabı var efendimiz'in kütüphanesinin kendi mübarek küçük odasında 2-3 raf kütüphanesi vardı eskiden o küçük odada.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 Ama duyup duymamanız önemli değil. inanmanız önemli. Biz bu hadis-i naklediyoruz. Burada rivayet ettiğimiz, mesela şimdi bir hadis-i şerifle rivayet ettiğim bu hadis-i şeriften sonra geliyor. Hakim-i hakim Tirmizi, hakim başka. Hakim-i Müstedrek. Hakim-i Tirmizi nevaat O müstakil bir kitap. Büyük Evliya Allah reislerinden Şahin Akifendi Hazretleri onun ruhaniyetine çok müracaat etti. En çok onun ruhaniyetiyle meşgul olurdu. Hakim-i Tirmizi'yi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 İnanmanız önemli. Şimdi bu kadar adi Şerif. Şimdi bu hocaların çoğu, efendim bu kaynakların çoğunu ne yapıyorlar? Devre dışı bırakıyorlar. Bu kaynaklara hiç itibar etmiyorlar. Ece i̇şte kötü Tisada var mı? Yoksa Sitte'de var mı? Yoksa Buhari'de var mı? Müslüm'de var mı? Onu da açtılar. Şimdi Kur'an'da var mı demeye başladılar. Hepten Kur'an'da olmayanı inkarla karşılıyorlar. Allah' hafıza zincirleme kafirliğe doğru hadisleri inkar zincirleme trafik kazası kafiliğe doğru götürüyor sen daha Deylemi'deki hadisi Ramuzul Hadisteki bir hadisi bile kabul etmediğin takdirde zincirleme olarak yavaş yavaş gidiyorsun sen dört mezheb-i müftüç efendilerden daha mı iyi biliyorsun mübarek insan Kur'an-ı Kerim'in kenarı Ramuzul hadisten kaynaklarla dolu e, e, dolayısıyla efendim, o büyüklerin kabul ettiği kaynakları sen kabul etmediğin zaman da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 şimdi şunu, şunu anlatmak istiyorum bu kadar hadiseler duydunuz kaç aydır devam edenler bazıları öyle şeyler oluyor ki tam içinde yaşadığımız hadiseler siz bile şaşırıyorsunuz Allah, Allah. 1400 sene evvel nasıl bilmiş bu anda bu olacağını hep şaşırdığınız doktorlar oldu değil mi? kendi bünyenizde, çevrenizde, ailenizde, toplumda yaşadığınız olaylardan hadis-i öyle bir geliyor ki daha şu önümdeki kitabın ta yazılış tarihi 200 seneden aşkındır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 Mesela bir hadis şerif, yukarkini, bir geridekini birazdan okuyayım da, bunu ne alalım şimdi okalım. Hakim rivayet ediyor. Ebu Darda, Raziyyallahü Tanrıvar. İla zehraftur masajidekum ve halleytum masahifekum fadde mawalekum. Camilerimizi diyor, süslemeye başladığınız zaman camileri süslemeye başladığın zaman işte ne gibi işte klişeler gibi, arılar gibi camilerde acayip süsleme sanatları, tezhinat, ince işçilikler vesaire Kur'anlarınızı da diyor musadlarınızı altınlarla tezhiblediğiniz yaldızladığınız zaman işte o zaman yıkılma başlayacaksınız, helak olacaksınız diyor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 efendim insanların gözünü alacak, aklını çelecek eşlik adam Kur'an okuyacak e, kenardaki yaldız damalara süslemelere mi takılacak yoksa Kur'an'ın manalarına mı kafayı takacak şimdi namaz kılacak kılmaya dönecek efendim, önünde türlü türlü sanatlar sergilenmiş vaziyette gözünü olacak kadir tiyari oralara takılacak efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir seccadede kıldı da seccadede biraz işçilikler vardı süslemeler sü sü sü sü şeyler ne yaptı K karıştırdı benim kafamı dedi. daha bunda kındırmayın beni mesela misal veriyorum e neden e, tamamen akıl ve ruh mevla ile olan insanlara bu dokulu. ha bize göre biz köşke duvardaki çiğne takılsak da camdan dışarı geçen karıya bakmasak adam caminin camından karıya da bakan var böyle duvarlı camiler var camlı mı? oradan karı geçiyor ha öylesine zaten diyorum sen Çin'i'ye bak hani sana daha evladır hiç da karıdan kurtaralım ama e sen zaten anlamazsın ki hoca diyor ne var diyor beni caminin Çin ismini hiç etkilemiyor ki diyor o etkilemek adamsız Mevla ile itibatta olanı etkiliyor zaten seni beni nereden etkilesin zaten çünkü bitkisel hayata girmişsin oranı kesseler haberin yok yani sende, sende tabi bu etkilenme müşahede eserleri gözükemez ki. Ama Mevla ile itibatı olan insanları bu işle rahatsız ediyor. Bu yaldızlama işleri. Yani ibadetle alakalı konularda söylüyor. haneleri söylüyor. Musaf, Kuran okuyorsun ibadet ettiğin bir Kitap, camide namaz kıldığın yer. Camileri süslerseniz diyor ve musafları yaldızlarsanız işte battınız diyor.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 Rasulullah sallallahu aleyhi yüzlerce sene sonra çıkan bir şey. Bu ancak Allah'ın bildirmesiyle olur. Şu hadislerin i bile bir meclisedir. Ve bir de süreçleri takip ederseniz, tarihi süreçleri, o zaman da göreceksinizdir ki yıkımların başladığı süreçler hep süsleme sanatlarının zirvede olduğu anlardır. Özellikle de cani ve kurallarla ilgili. E dolayısıyla şimdi bu hadis-i şerifler önümüzde olduğuna göre demek ki nasıl burada buyurduğu bir mucizedir. Nasıl sahiptir? Nasıl çıkmıştır? Buna başka bir kaynak aramaya, delil aramaya lüzum yok. Çünkü gözümüzle gördük ve yaşadık. İşte battık, elak olduk. İslam aleminin mahalle kadar hükmü kalmadı. Bir dernek kadar hükmü kalmadı. Bak dünyada şimdi mesela 7 milyar insan içerisinde öyle kuruluşlar vardır ki çok azınlık, çok iyi, kimse ilgilendirmeye çok önemsiz bir konuda bir kuruluş, müessese kurmuşlardır. Onların bile Birleşmiş Milletler'de olsun, dünyanın her yerinde olsun saygınlıkları vardır, konuşma hatları vardır. Demek ki helak yaşamaktayız, zafiyet içerisindeyiz, zelil ve hakir durumdayız. Allah Teala bizi yeniden eski hizmetimize kavuştursun. Bu da ne olacak? Yeniden allah Teala Teala'ya dönüş İbadetleri huzur üzere yapmak, şöyle bunlar tabii kolay şeyler değil, nasıl olacak şeyler değil. Hadi arkadaşlar, göz kapadın gözleri huzur üzere olalım demekle de olacak şeyler değil. At yapısı lazım, bazı şartları var ama ümitsiz olmamak lazım. Allah Teala bizleri fazluk emir ile bu ağır zamanda da bu fitnenin içerisinde de muhafaza etmeye kadirdir. Kadirdir. Bu çok zor zamandır.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 kalkarlarsa Allah onların bereketini alır, hayrını söndürür ve hadis-i şeriflere hakaretten dolayı Allah Teala kendilerini cezalandırır. Bereketsizlikle cezalandırır. Başta ilimlerinin bereketini görmezler. Çünkü biz efendilerimizden böyle gördük. Biz Efendi bakarız. E şimdi adam efendilerine bağlayayım diyor, ihvanım diyor, hocam diyor. Ondan sonra bir şey konuşuyorsun diyorsun ki bu görüştedir. Bu işlere Efendiyi karıştırmayalım hangi işe karıştıracağız böyle pişirirken mi karıştıracağız yani hadisle ilgili bir konuda efendiyi karıştırmayacağız da ne yapacağız çamaşır bulaçık işten hem karıştıracağız biz efendi hazretlerini dinimiz konusunda ilmimiz konusunda çünkü bizim efendi haklarımız bizim şeyhimiz, bizim üstadımız yani hiç kimseye benzemiyor çünkü biz çok insanlar gördük geçirdik bunlar ilmi evli Allah'tan olabilir kerameti olabilir şudur budur ama ilim, ilimde de bir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 e ben de işte korkuyorum Resulullah'a iftiradan. Yahu tövbe ya Rabbi ya Resulallah. İmam Bedali iftiram ediyor. Abdülkadir Geyli iftiram ediyor. Taberani Deylemi iftiram. Bunların hepsi hadis alimleri. E onlardan daha mı takvası? Yok. Daha mı alimsin? Yok. Ne konuşuyorsun? Şu şöyle demiş bu böyle demiş. E senin görüşün aldığın iki kişi ama burada bir ittifak var. Bütün ulema şahit bu hadisleri nakletmiş, kabul etmiş, amel etmiş. Hatta tahsını söyleyelim. Hiç hadis kaynaklarında olmayıp da ehli mal meşayihin bir zat Resulullah Efendimizden mana aleminde aldıkları hadisleri bile kabul etmişlerdi ki bunların kitapta da yerini bulamaya bilirsiniz. Mesela. Mesela Medine'de Cekeri Efendi Hazretleri vardı. Allah, Allah şefaati nail Yüz yaşında vefat ettir Ağuz-u Tahrada. Büyük veli. Evliya Allah'ın Allah reislerinden. Bütün dünyanın uleması Evliyası. Onu ziyarete gider. Efendi çok severdi. Efendi çok inatibar ederdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömdü rüyasında o ayağını nereden kaldırıyor? Bizim Efendi Hazretleri oraya ayağını basıyordu. Onu gördükten sonra Efendi Hazretleri'nin hiç yandan... Ayrılmaz. Medine'ye ne zaman Efendi Hazretleri gitse o da onun yanına giderdi. Senelerce. He çok gideniz olmuştur. Bu büyük zata. Son devrinin büyük velilerindendir yani. Muhammed el Buhari Hazretleri. Efendim. Bu insan oradan nakletti. Ha tabii ki bu kitapta yok mu? Var. Cevahirül Bihar'da var. Cevahirül Bihar kimin kitabıdır? Yusuf-u Nebhani Hazretleri kitabıdır. yusuf Nebhani artık bu hususlarda alam olmuş marka olmuş en büyük ulema adamdır. O tabii çok evvel vefat etmiş. Ta Lübnan'a gittik. Lübnan'a gittik. Diyorlar ki, hoca çok geziyorsun. Nereye gidiyorsun? Nasreddin Hoca Eddetler. Senin karı çok geziyor dedi. <gülüyor> Yalan söylüyorsunuz dedi. Niye dedi? Çok geziyor. Biraz da bize uğraldı dedi. <gülüyor> Onun için şimdi bana diyorlar, hoca geziyor. Hoca niye geziyor? Onu da sormuyorlar tabii. E evet, peygamberlerin, velilerin kabinlerini geziyoruz. Lübnan'a gittiğim 3-4 gün kaldım. Ta yaylaların başında Elyasa Aleyhisselam'ı mı bulmadım İlyas Aleyhisselam'ı mı bulmadım ne peygamberler bulmadım ben kabirlere geziyorum ulevadan evliyadan enbiyan İmmet Amma'a geziyor hüsvün bani, hususu gittik bulduk efendim mübarek büyük velilerden. Ta Hindistan'daki adama Resulullah rüyasında giriyor sallallahu aleyhi ve sellem Hindistan'ı gibi diyor ki benim diyor Hasanımı niye ziyaret etmedin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 Onu ziyaret edeceksin diyor. Yani Yusuf'un Ebhani'yi anlatıyor ona. Ta Hindistan'dan kalkıyor adam Lübnan'a giriyor. Sürpü onu kabrini ziyaret ediyor. Resulullah bana emretti. Rüyanda ki bu zatın kabrini ziyaret edeceksin. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri hakkında, medisenası hakkında bu Vahhabiliyi çürütmek hakkında bu İbn-i Tehniye vesaire fikirleri çürütmek hakkında o kadar eser yazmış yüzlerce Yusuf'un Ebhani. Ulemanın reislerinden onun cevabının bir hal bir kitabı var Zegere Efendi oradan naklediyor diyor ki Evliya Allah'tan birisi tabi orada ismi de vardır benim şimdi hatırımda kalmamış olabilir kitapta var illa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyor diyor ki ya Resulallah bana üst, bir tane hadis şerif söyle ama hiçbir kitapta bulunmasın hiçbir ravi idareye girmesin direkt senden alayım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki sana üç tane hadis rivat edeyim. Ya, o birisi dedi ya. Cömert Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç hadis rivat ediyor. Mesela işte o hadislerden bir tanesi ümmetimden birisi elinde tespih zikrederken geçkinlik haline geldi daldırdı o şekil kaldı yarım saat bir saat her dair zikildedir. O daldığı hali hepsi zikildir. İkinci hadis sana rivat edeyim buyuruyor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 yani ben siz, siz diyorsunuz ki ben soğan sarımsa, efendim nasıl olsa cemaate çıkmayacağım veyahut yatsıdan sonra eve giderim karıyla da anlaşırız onu da yediririm, ben de yerim ondan sonra bir baş soğanı kırar yerim diyorsunuz da Eşini şimdi tabi ki e, haram değil haram değil yiyebilirsiniz. ama melekleri de hesap etmek durumundasınız çünkü insanların eziyet duyduğu şeyden melekler daha çok eziyet duyarlar buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Feinel meleke tetaddam ma tetaddam muhnis. E dolaşını nasıl ki kahvede hoş bir koku var. O koku ne yapıyor? E, meleklerin de hoşlar gidiyor. Kim o kahveyi içer diyor? Tevbele olan meleke de madame rihhatu fihi ve bu ağzında kaldığı sürece melekler onun günahlarını affediyor. için istiğfar ederler diyor Bu ikinci. Bir hadis daha sana söyleyeyim diyor. Ondan sonra Sallallahu aleyhi ve sellem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 ister o zat veli olan dili olsun ister mezarda ölü olsun yani kabrinin başında oturmak bunu ta hadis Ali Hazretleri seneler evvel büyük veli sefide-i naklettim, nakletti 15-20 seneler evvel Efendi Hazretlerimizle beraber oturuyordum. sonra Efendi, babamızın mezarında buluştuğumuzda orada rivayet etti onu bırak Zekeri Efendi Hazretleri bunu rivayet ettiği zaman bu Yusuf'un ebhaninin kitabında var cevahir Bihar Efendimiz geldi dedi ki, bunları yazalım, çoğaltalım, bütün ikmana dağıtalım. Halbuki bu neyle sabit? Hiçbir kaynakta hadde senayla, silsileyle gelen bir hadis değil. Evliyaullah'tan birinin, bizzat Resulullah Efendimiz'in mana aleminde görerek ondan aldığı bir hadis E şimdi, muhyiddin Arabi,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 Anlıyor musun? Şarjı biterse kafayı yer, bir de kaydetmeden etmeden kapatırsın, hepsi gider ha. 4-5 milyon adam ismi biliyor. Milyonlarca hadis biliyorlar bunlar, hadis hafızları mesela. Muhittin Aleybihazileri birisi itiraz etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alelen görüşüp de sorar adam. Açıkça bu hadis sizden midir, değil midir? diye Sorabiliyor. Görüşebiliyor. E şimdi sen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 Cumhuriyen sahibi diyor ki ya diyor sene 300 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en hayırlı asır benim yaşadığım asır saadettir bir asır 100 senedir biliyorsunuz bunun tespiti nasıl yapılmıştır yine mucizeyle beni eser olaraktan adamın birine duasında sallallahu aleyhi ve sellem ış birine karnen. bir asır yaşa demiştir adamın ömrünü hesap ettiklerinde adam 100 sene yaşayıp görünce anladılar ki bir asır 100 senedir. Bu da hadis-i şerifle sabittir. Şu adam 100 sene yaşamıştır. En hayırlı asır benim içinde bulunduğum asır. Yani ben, benim bulunduğum doğduğumla beraber bu 100 sene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 sene yaşamamıştır ama o asırdır. Ondan sonra onları takip eden ikinci 100 sene Tâbi'in tabakası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görenleri görenler. Ondan sonra da onları izleyenler Tebe'i tabi'nin tabakası Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Görenleri görenleri görenler Tu vealime ra'ani velime ra'ame ra'ani velime ra'ame ra'ani Beni görene müjde, görene görene müjde, görene görene görene müjde Ha bu tabakalar böyle teşkil ettiği zaman e, tabii ki sahabe Ebu Hureyre gibi zatlar Efendim tabi'in işte Hasan-ı Basri gibi Veysel Karani gibi zatlar Teba'i tabi'in işte tabi İmam Azam Efendimiz de tabi'indendir Hazreti Ali Efendimiz'i görmüştür vesaire sahabeleri görmüştür Teba'i tabi'in de işte İmam Şafii gibi, Ahmet İbn Hanbel gibi tabakalar da efendim Teba'i tabi'indir, sahabeyi görenleri görmüşler böylece o bu asırda bulunan insanların verdikleri kaynaklara itibar etmeyeceğiz de şimdi senin gibi dütdürül eyla neydi übelisiz bir profesörlükten diploması almışsın altına prof yazdırmışsın diye sana mı inanacağız? senin inanacağız Resulullah'ın bu hadisiyle en sağlam kaynakta en hayırlı asırlar olarak gösterilen asırların ahalisinden daha mı iyi bildiğini zannedeceğiz yani e dolayısıyla adres bellidir İşte bu Dalim anlatıyor Kudur Kulüp'te bunca hadisler var diyor ki İsmail Akazileri Mekke'nin dağlarında ot ok yiyip ibadet etmekten bütün vücudu sapsarı olmuş sabahlara kadar uyku yok Sırf yemeği ot ve zikir ibadet. Koca Ebu Talib Mekki. Bunlardan daha mı takvazsınız diyor. Bunlardan daha mı çok Allah'tan korkuyorsunuz da. O hadis şöyle bu hadis böyle. Efendim hadisleri elekleyerek derken. Diyor, ya çok takvamışlar Resulullah'a iftira olacakmış. Tövbe yarım. Sen kendi kafandan bir şey uydurursan tam iftira olur. Sen de gidip de yarın patlıcanın fazileti hakkında bir hadis çıkartma yani şimdi. Böyle bir şey hadis olmaz. Uydurma olur. Ama... Manevi alemde görülenler biz onda kabul ediyoruz ama onu da bırak. Zaten kitapta kaynağını gördüğümüz şeyleri nasıl geçiştireceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize gelen rivayetlerle nasıl amel etmeyeceğiz? İşte efendi asrın imamı, 15. asrın müceddini bu son 100 senenin tecdit eden, bu yolları parlatan, bu e, bozulan, e, bidatler, hurafeler karışan e, efendim dinimizi tekrar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 <gülüyor> Her yüz senenin başında Allah gönderir. Dini meselelerde yeniden bir açılım yapan ve bidatları kaldırıp sünnete yeniden rayına oturtan bir zatı Allah mutlaka gönderecek kıyamet kopuncaya kadar. Hazreti Mehdi de tabi bir hüzün başında gelecektir. Geldiği hüzün baş, başında zaten müceddide olacaktır. Ondan sonra da dünyanın zaten ömrü bir daha müceddide tahammül edecek kadar yaşamayacaktır. Dolayısıyla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 Kavuşmamışlar. İşte efendi babamız Ali Hadrat Efendileri dahir, dört beş mültecemliyana değecek efendilerimizi yetiştiren zatları, 60 senesinde vefat etmiştir. 60 senesinin buradan 46 sene, değil mi? 46 sene geçmiştir. Halbuki 15. asır 27 sene evvel başlamıştır. Mücetdit olma vasfında ne aranıyor? O 100 senenin başında sağ olacak, vazifede olacak ve İslam'ın yayma tebliğ ve davet görevini istenmiş olacak. O vasıf olmadıktan sonra olmaz. E yani baktığınız zaman son 27 senelere diğer bütün alimlerin velilerin vefat ettiğini görürsünüz. Hep 58, 59, 60, 61 bütün Osmanlı'daki son devir çoğu gitmiştir. Ama şu an efendi babamızın buyurduğu üzere benim vefatımdan sonra Mahmutundan şeriat canlanacak. <Gülüyor> efendi babamızın <Ala -Gülüyor> sözüdür bu hatta müritlerinden birine efendim dağlara çekin hiç şehre inme ne zaman namudumdan ortalık İslam canlanır o zaman inersin dediği o zat kendisi bana anlatmıştır o da vefat etti tabi 80'in yaşlarında. dolayısıyla şimdi bu hücretli zatlar bu büyük zatlar bunların sistemi bunların düzeni bunların bize öğrettikleri talimi terbiyesi bize yeterlidir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 İbn-i Ebi Şeybe'ne haberin var mı senin? Yok. Musannefte, Musannef isimli eser var. Şimdi Allah'ın Hoca Efendi de Allah muvaffak etsin inşallah. Tahkik ediyor o kitabı çok büyük basacak inşallah. Bizde eski baskıları var. i̇bn Ebi Şeybe. Bu yeni büyük bir kaynaktır. Şimdi Berat gecesinde hani bir dua yaptırıyoruz size ki Ya Rabbi beni divanda şakî bedbaht mahrum yazdıysan hani Arapçasını okumuyormuş Allah'ın küldekete beni şeqiyenev mahrumenev ve tuğdele muqattarane aleyhi fi rizq değil mi? Okutuyorduk onu size Ya Rabbi Fazbu Kerem'inle şekavetimi, bedbahtlığımı rızık darlığımı, fakirliğimi sil de beni senin e, nezdindeki ömür kitapta lev mafuzda, hayırlara muvaffak said, bahtiyar, rızkı bol kullarına ilhak eyle. Böyle bir dua yaptırıyor size değil mi? Ha işte adamlar diyorlar ki mesela işte Vahabiler şunlar bunlar bu şimdi adam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 Bir de ben bunu arayarken bulurken nerede buldum bunu? İbn-i Evin Şeybe'de. Kimin sözü? Hazreti Ömer'in bizzat duası tavaf yaparken. <gülüyor> Radıyallahu anh. Bunlar diyor ki bu meşayhın duaları şöyle yanlıştır ve tövbe ya Rabbi. Hazreti Ömer'in duası bizzat tavaf yaparken. Kaynak kaynak. Yazdım Şaban Risalesi'nde zaten diyorum. Beraat gecesi dualarında kaynakların hepsi var. İbn-i şeyde diyorum şimdi dikkat ama böyle bakıyor. O da kim? peki senin bana kaynak sormaya ne hakkın var İbni Evi Şeybe diyorum hiçbir şeyden haberin yok peki ben sana bu kaynağı söylesem Fuzuli olmuyor mu şimdi İbni Evi Şeybe kim biliyor musun Buhari'yi duydun mu Buhari'yi biliyor musun Kur'an'dan sonra en sağlam kitap Buhari'nin hocası ve Buhari'nin ne kadar hadis aldığı adam İbni Evi Şeybe sen ilk kitabı Buhari mi zannediyorsun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 İslam değil bir yerde görülmemiş bir mesele. Yani biz şimdi kadınları safın arasında sokmaya çalışıyorlar. Bu imanlığa geçirdi yani. Bu imamlığa geçiriyor. Bu da provizör. Ha Ben şimdi, ben demiyorum size her hadis diye duyduğunuza inanın. Ehli sünnet ve cemaat bir alimse, veyahut ehli sünnet ve cemaat olduğu sabit bir alimin ise kitap, o zaman daha buna kaynak sormayınız. Yani lüzum yok çünkü onlar süzgeçten geçirmiştir. Size yanlış bir şeyi nakletmezler. Şimdi bir hadis-i şerif talimat edelim. E bu oraya da. okudum hadis-i şerif. Yakındır diyor. Aman dikkat tehlike var. Sizi saklayacak, barındıracak, başınızı sokacak yuvalar bulamayacaksınız. Allah Allah. Bu tehlikedir arkadaşlar. Bu hadis-i şerif okundu bugün. Ben bulmuyorum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 Ev yokmuş yok. Bir de karla fişle kaldılar dağların başında. Kafadan soka yer bulamadılar ya. Bir de çadır yollamışlar. Onlar da yazlık çadır yollamışlar. Ay, ya. Yazlık çadır. Ne yapacak orada dağın başlı adama? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vela devabbet tebnihu haleya bi esfarikum yolculuklarınızda üzerlerine bineceğiniz, eşyanızı nakledeceğiniz, taşınacağınız veya eşya taşıyacağınız vasıtalar da bulamayacaksınız diyor. O da ben, neden Allah diyorlar? Tührik ve savayku. Öyle fırtınalar olacak gidiyor diyor, yıldırımlar. Yıldırımlar da arabanızı, aracınızı neyse, efendim, uçağı bile yıldırım ne yapar? Uçağı bile yıldırım aşağıya girer. Hiçbir vasıta sizi maksadınıza ulaştıramaz, onları da yıldırımlar çarpacak diyor. Demek ki büyük afetler, büyük felaketler. Görüyorsunuz dünya devamlı bunlarla çarpışıyor ve evvelki tarihlerde hiç aslanmayan kasırgalar, 180-200 km hızında kasırgalar, vilayetleri sahillerden kaldırıyor, götürüyor. Yüz binleri, milyonları evlerinden, barklarından sürüyor, sürüklüyor. Duyuyorsunuz değil mi bunları haberler? Allah tabi vatanımız ve İslam vatanlarını bu türlü afetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin. Muhammed Mustafa'nın buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Çıktı mı bunlar? Çıkıyor mu bunlar? Zeljeler yüzünden yüzbinlerin, milyonların evsiz kaldığını görüyor musunuz gözünüzle? Ya. Şu doğal afetler, felaketler, şu kasırgalar, boralar yüzünden işte daha yakın tarihte işte Amerikanın başına gelenler vesaire eyaletler, vilayetler kalktı koptu ya. Milyonlar gidiyor ya. Ev, ev bakkan diyor. Araba da yok, bir şey diyorken yani. O rüzgarda araba gidebilir mi? O fırtınada hangi vasıta seni taşıyacak?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 mihtirabi sahati kıyametin çok yaklaşmasının belirtilerinden olarak 50 kişi toplanıp namaz kılacak bir tane kabul olan bulunmayacak diyor. şimdi burada tabi bundan da beterleri var ama o daha gelmedi ama bu gelmiş olabilir Bunu, çünkü bu zat ta 200 sene evvel bu kitapta şu anda yaşanan alametlere sokmuş bunu. İki üç sene evvel. Şimdi haydi haydi yaşanıyor olması gerekiyor. Perzenci Hazretleri. Bu hadis-i şerifi Ebu Şeyh rivat ediyor. Yani elli kişi namaz kılacak, birinin namazı kabul olmayacak. Ha neden? Nedeni söylüyor. Tabi hadis-i şerif orada beyan etmiyor. Aşağıda mana verin. Şartlarını ve mükünlerini yerine getirmeyecekler diyor. E allah Teala da namaz kılın da nasıl kılarsanız kılın buyurmadı ki. E kıymus salâ. hakkıyla kılın buyurdu. Ve lezine hala salihatul hafızun namazlarını koruyanlar namazları muhafaza edin buyurdu. Kılın buyurmadı ki. Hep namaz tabirinde sallu. Kur'an-ı Kerim'de sallu diye namaz kılın diye bir emir göremezsiniz. Ya e kıymus ikame edin yani çadırın direğini dikerekten çadırı ayakta tutar gibi namazı hakkını vererek ayakta tutun manasında ya da hafizu koruyun muhafaza edin şeklinde emirler gelmektedir onun için kabul olunmaması da çok doğal şartları yeni getirilmezse geçen cuma bir yerde namaz kıldım tabi de arkada kıldım mahvede kıldım mesela e hoca ben sen de namaz kılarken el alemi mi gözetledim demeyin tabi şimdi ben orada oturuyordum yani Tespih okuyorum cumadan sonra 7 fatiha 7 ihlas 7 felaketi nasıl var onları eskiden burada yaptırıyordum onları okurken bakıyorum Allah Allah Allah Allah bir kılmaları görse ne oldu ya iki rekat kılamazdım herif sünneti kıldı zuhur ahri kıldı vakti sünnetini kıldı çıktı gitti ama bütün canı öyle kardeşim var 200-300 kişi yavaş kılan birkaç tane var o da dede yani kılamıyoruz mu o da şey bozuldu nastikiyet bozuldu biliyor musun çekmiyor o da böyle zor kalkıyor. o da şeydi olacak gençler gibi zıpkın gibi gidecek yani <gülüyor> namaz gitmiş kardeşim dedim eyvah dedim eyvah ya resulallah vay ümmetin haline şu namazları görse. görmedi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 Arkadan bakan onu kıyamda sanacak, Rabbeni Aleyk elhamdi oradayken diyecek. Bu Rabbeni Aleyk elhamdide inerken söylüyor. Ortada hiçbir şey yok. İki sevda arasında o kadar oturacak, beni doğrulacak. Hareketleri sükunet bulacak, arkadan gelen onu kıyamda oturuyor zannedecek. Kadede sanacak. Tadî elkan. Vacip diyen var, farz diyen var ama...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 <Lâ> ya Ukran lekemin ümmeti ya <kıyâme> kıyamet günü sana benim Muhammed'imden demeyecek dedi. Başka bir hadis-i şeriminde Ema'tekaf <Lâ> Lömte ala azalimte ala gayri millet Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde namaz kılarken ölsen sana sen muhakkak ki Muhammed ümmetin sallallahu aleyhi ve sellem dininin dışında ölmüş olacaksın. Yani kafir olmuş olacaksın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 ölmüş sünneti der ki yaşatana diyor bu şeyin cevabı var deniliyor. Ben temasek ederim sünneti hinde fesalimet. Feravunmuş şey. Ölmüş sünnetimi canlandır efendim. Ben hayal sünneti ibadet. Benim ölümümden sonra sünnetimi canlandıran bedenimi ket nafsı da var. Bu şeyin cevabı vardır. Buyruluyor da İmam Rab diyor ki bir sünnet öldürülmüşken onu diriltene bu müjde veriliyorsa ya tadil erken gibi diyor 400 sene evvel. 400 küsur sene evvel diyor bunu.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 biri kabul olmaz 5.000'i daha olur kabul etmez Mevla ya Mevla Teala nasıl kılarsan kıl o da diyor ki ya kabul etme, etmesin de tövbe ya millet diyor caminin kabusundan geçmiyor mehaleden çıkmıyor ben geldim yine da beni de kabul etmeyecekmiş ne yapayım diyor ben diyor bak sapığa bak sapığa bak Böyle sapıklar da var ha. tövbe <gülüyor> ya Rabbi ya sen de muhtaçsın Allah mı muhtaç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 Burada 50 diyor. O hadis-i şerifte bin kişiyi aynen sant mescitte saf tutacak da içlerinde bir tane Müslüman bulunmayacak diyor. Ha o daha gelmemiş diyorum ben. Şimdi de ufak tefek kandersiz düğün olmaz. Şimdi de camilerde bulunuyor da öyle bin kişinin olduğu yerde bir tane Müslüman bulunmayacak zamanı henüz gelmemiş. Ama bu vaziyet oraya doğru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 Fatih camine giderdi de ne, ne mübarek adam ne cesaret ya bastonu da kaldırdı böyle millet namazda seyzey yapmış alnı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı derdi bu da ne cesur adammış ya dünyaya meydan okudu tek başına ya alnı secdedeki kafirler olur mu böyle şey olur çünkü hadis-i şeriflere buyuruyor Rübbetali'nin Kur'an'ı Kur'an'ı nice Kur'an okuyanlara Kur'an lanet ediyor okuma beni Allah belanı versin diyor o hastayı ziyarete giden sağır gibi biraz daha otursun otursana diyor zannediyor o devam ediyor okuyor halbuki Kur'an lanet ediyor e bunun sebebi nedir? kemin sahibiyle ise min sıyavile cüvölatlar nice oruç tutanlar boşuna haçsız kalıyor kemin kahiminle ise min kıyavile ise nice kalkanlar boşuna uykusuz kalıyor tehccüde de kalkıyor ya ama mesele ne?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 Sakınsınlar Ha o zaman daha gelmedi. Allah bizi o zamana bırakmasın. Amin. olacak dolacak da bir tane Müslüman olmayacaksa öyle zamanda yaşamanın üzü var mı? Allah bizi o zamanlara bırakmasın diyoruz. Çocuğu çocuğu da bırakmasın diyoruz. Allah vatanımızı da İslam vatanlarımızı imansızlıktan, inkardan muhafaza etsin, şirkten muhafaza etsin. Allah bütün kardeşlerimizle beraber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 Halkasına tutundu. Veda haçında size kıyamet elametlerini sıralı sayacağım dedi şimdi. Ama hakikaten başımıza gelenlerin bir önceki yaşadıklarımızın tümünün fezlekesi olan uzun ikili ayet var burada. Onları anlatacağız. Önceki hafta inşallah Allah bir mani vermezse.